Şeytan Rje'mi Bismillahi billahi min min Allahu, abduhu bahsettik. Dedik ya büyük şirkin çeşitleri, büyük şirkin şirkin. Farklı farklı nevüleri vardı. Her birini işleyenin, Allah Azze ve Celle'nin o fiilleri işleyene müşrik adını verdiğini, kimsenin böyle bir insana Müslüman adını veremeyeceğini, böyle yaptığı takdirde Allah Azze ve Celle'yi yalanlayan bir kafir durumuna düşeceğinden ilk derslerde bahsetmiştik. İşte bu büyük şirkin çeşitleri tabi bir tane değil. Birçok çeşidi var. Ve bu hafta irdeleyeceğimiz çeşidi ise istigase. İstigase ne demek? İnşallah onu açıklamakla başlayacağız işe. Tabi Şeyh Baba ne demiş? Mineşşirke eyyese gîntü bi gîrillah ev yed'u gîrehu. Allah'tan başkasına dua etmek veya Allah'tan başkasından istigasede bulunmak. Şimdi istigase Şeyhülislam İbn Teymiye bu kelime için diyor ki ye talebul gavs. Şiddet anında, korku anında şiddetin gitmesini birinden talep etmek. Arzu etmek demek. وَهُو اِزَالَةُ şiddet insan üzerindeki o meşakkatın gitmesini istemektir. Yani kelime manası budur istiğat seni Örnek, mesela deprem olmuş, sofilerden şöyle diyenlerle ben karşılaştım. Yetiş ya seyyidi. Adam burada ne yapıyor? İstiğat yapıyor. Mesela Müslüman yetiş ya Rabbi kurtar beni der. Allah'tan o şiddetin, o sıkıntının böyle gitmesini talep eder. Müşrik ise artık kimi Rab edindiyse, şeyhi ise, seyyidi ise, neyse fark etmez onlar. İşte Şeyhul İslam İbn-i bunun istigazi olduğunu ve Allah'tan başka kime yapılırsa bunun o kişinin müşrik olduğundan bahsetmişler. Ve bu vapsa getirdiği bir iki ayet var Şeyh Muhammed İbn-i Abdülvahab'ın ve i̇bn Teymi uzun uza diye bu meseleyi anlatıyor. İbn-i Teymi Mecmuatül ciltler ayırmış bu mesele. Bir iki ciltte sadece bu meseleyi anlatıyor yani Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'tan başkasından yardım dilemek iman babında hep bundan bahsetmiş tafsili bir şekilde. Ve bu bapta getirdiği ilk ayet de Maide Suresi 86 76. ayet. Allah azze ve celle diyor ki: "Kul eta'budune min dunillahi ma la le yamliku lekum zarra ve size ne zarar ne de fayda verebilecek olanlara ibadet mi ediyorsunuz? Vallahu semiul -al alim. Allah işitendir, bilendir. Şimdi ne dedik? Bunlar şirk dedik. Neden? Çünkü bunlar ibadetin bir çeşidi. Yani insanın başı sıkıştığında sıkıntısının gitmesini dilemesi ibadetin bir çeşididir Allah'a yaptığı takdirde. Allah'tan başkasına sarf ettiğinde işte bu şirktir. Peki Allah neden sonunda Semih ve Alim kelimesini kullandı bu ayeti? Çünkü istigatse de bu iki Allah'ın sıfatı ortaya çıkar. Çünkü Allah Allah'a sığındığımızda hem bizi işitir hem de sığınmamızı bilir. O yüzden Allah diyor ki ne onlara zarar ne de fayda veremeyecek olanlara ne yapıyorlar? İbadet ediyorlar, doğada bulunuyorlar, yardımda, tal yardım talebinde bulunuyorlar. Halbuki onlar ne işitirler ne de bilirler. Allah buna işaret ediyor. O yüzden Semih ve Alim isimlerini burada kullanmış. Gene Allah Azze ve Celle En'am suresi 71. ayette Kul اَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ ki Allah'tan başkasına mı dua edelim? مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَدُرُّنَا Ne bize zarar verebilirler ne de fayda verebilirler. Zarar ve fayda sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'dendir. O yüzden selef demişler ki bir insan kafasını bir yere çarptığında istiğfar edip günahlarını hatırlıyorsa bu adam Allah hakkıyla iman eden, hakkıyla tevekkül eden adamlardandır. Neden? Çünkü bu zarar Allah'tan ona gelmiştir. Çünkü ayağına diken batması Rasulullah dediği gibi aleyhissalatü vesselam günahlarının dökülmesi demektir. O başına gelen sıkıntıyı def edebilecek olan sadece Allah Azze ve Celle'dir. Bazen basiret kapanır, yapmayacağı şey yapar insan. Niye? Allahına zarar zararı dilemiştir. Öyleyse sebeplere, öyleyse vesilelerde yapışık istek istemek ne güne yani? Her şey Allah'tansa, her şey Allah'ın Allah'tan geldiğine iman ediyorsak, öyleyse her şeyin geldiği taraftan istemek lazım. Başkasından değil. Sadece ona yönelmek, ondan bizden zararı def etmesini istemek lazım. Önceki bablarda bahsettik. Nazar boncuğu işte yok. Odunlar bilmem neler. Halkta bunlar çok. Mesela bizim yörelerde elma odunu takarlar nazar değmesin diye. Ya odun nazarı nasıl sapsın Allah aşkına? Yani akıl da kalmamış. Ben müşrikken İslam'dan önce cahiliyemde buna itikat eden biriydim yani bir elma olduğunun insan nazarlarından koruyacağına inanıp onu elbisesinin içerisinde saklayan bir insandı. C İslam'dan önce cahiliyeyken. O zaman da Müslümanız diyorduk ama müşriktik. Neden? Ya, al fitne öyle bir şeydir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki fitne İmam Ahmed'in istediği hadiste erkeklerin akıllarını giderir diyor. Yani erkeklerin aklını başından alır. Yani erkeksin, akıl balih bir adamsın, akıldan bir noksanlığın yok, hatta kavim akıllı diye gösteriyor. Ama bir ağaçtan yardım dilediğinin farkına varamayacak kadar ahmak bir durumdur. E senden neyi def edebilir ki bu ağaç? Nazar, zarar mıdır? Zararın bir çeşitidir. Kimden ancak gelir ve gider? Allah Azze ve Celle'nin kaderiyle, Allah'ın dilemesiyle ancak gelir ve gider. Öyleyse kalbi yalnız nereye bağlamak lazım? Allah'a bağlamak lazım. Nice insanlar vardır hapiste düşmek korkusuyla yaşarlar, ömürlerinin sonuna kadar hapse düşmeden müşrik olarak ölürler. Nice insanlar da hapis korkusu yaşamadan Allah'ın dinine haykırırlar ama bir gün bile oraları ziyaret etmezler. Niye? Zarar da fayda da Allah'tandır. Allah yazdıysa sen hiçbir şey yapmasan da sana isabet edecektir. Allah sana yazmadıysa sana hiçbir şey isabet etmeyecektir. Öyleyse kalbinin vesileleri değil sadece Allah'a bağlaman gerekir ki tevhidin tam olsun. Vanuradu ale aqabina بعد ilhaden Allah, Allah'tan başkasına yalvaralım da iman ettikten sonra Allah bizim ayaklarımızı geri geri mi döndersin diyor ayette. Orada müminler ne diyorlar? Böyle söylüyorlar. Kelle di ista wathu al shayatinu fil arzhi hayran lehu ashabu yadounu Bul innehudallahı huwalhud. Öyle ki şeytan o diğerlerini ne yaptı bununla korkuttu niye Allah şeytan nasıl vasf ediyor? İnsanları korkutmakla. O ne yapar diyor? Fakirlikle insanı korkutur diyor bir ayette mesela. Inne mahuşi inne inne inne şeytan yuqafu auliyaah, fala takafuhum kafun kuntum Şeytan dostlarını korkutur. Eğer müminler iseniz onlardan değil yalnız benden korkun diyor Allah azze ve cennet. Çünkü korku anında insan da vesvese artar. Şeytandandır çünkü. Korktuğun anda vesvesen artar. Yüreğin darlanırsın yüreğini çıkarsınlar atsınlar dersin. O kadar korku gelir. İnsan kafirden korktuğu zaman Allah korkusunu kalbinden attığı zaman kalbine bu korkuların hepsi dolar. Allah'tan başka maldan korkuyor. Allah'tan başka karıdan korkuyor. Allah'tan başka devletten korkuyor. Allah'tan başka İnsanlardan korkuyor, Allah'tan başka, rızıktan korkuyor, Allah'tan başka her şeyden korkuyor ama bir Allah'tan korkmuyor. Halbuki Allah'tan kork, korksa bütün korkularına yeter de artar bile. Allah çünkü Allah'tan korktuğu zaman biliyor ki rızık ile birlikte insana gelecek. Rızık korkusunu attı. Allah'tan korktuğu zaman bilecek ki hayır Allah'tan geliyor, salih, saliha bir eş gelir. Çünkü her şey kaderledir, Allah'ın takdiriyledir. O gidecek. Allah'tan korktuğu zaman başka ne korkusu var? Devlet korkusu mu var? Allah ona güç, izzet, iman verdikten sonra yeryüzünde iktidar da verecek. Allah diyor biz salih kullarımızı yeryüzünde iktidar sahibi kalacağız diyor Allah. Bak Allah'ın vaadi de var. Demek ki Allah korkusu bütün korkuları yerle bir edecek. Allah korkusu bütün korkuları alıp götürecek. Yani. Yeter ki Allah'tan hakkıyla ne alsın? Korksun. Yeter ki tek korkusu Allah'tan olsun. Ne dedi? De ki bu hidayet Allah'ın hidayetidir. Yani Allah dilediğine hidayet eder. Evet biz diyoruz ki bu halk nedir? Cahildir. Bu halk cahil oldukları. Şirk işliyorlar. O yüzden müşrikler. E peki okuyan herkes sanki Müslüman mı? Okumak da yetmez. Okumayı terk etmek de yetmez. Allah'ın hidayetine herkes muhtaç. Allah o yüzden biz de bize yönelen kullarımızdan İstediklerimizi seçtik ve doğru yolumuza hidayet ettik diyor Allah. Şuara, Şura suresi 13. ayet. Yani Allah dilediğini hidayet eder, Allah dilediğini çekip çıkartır şirkin bataklığından. Bu da neyi gösterir? Allah'a olan ihtiyacınız ve sürekli dua etmemiz gerektiğini, sürekli ondan istememiz gerektiğini, sürekli ona muhtaç olduğumuzu hatırlamamız gerektiğini bize gösterir. Biz Allah'a muhtaçız, Allah'ın bize doğru yolu göstermesine muhtaçız. Allah bize öğretmezse bilemeyiz. Alemde, yeryüzünde Allah'ın ilminden başka hiçbir ilim yoktur. Ta ki Allah kime ne kadar öğrettiyse. Allah'tır, alim olan Allah'tır her şeyine. وَاُمِرْنَا لِي نُسْلِمَا Biz neyle emrolunduk? Teslim olmakla. Müslüman teslim olan demektir. Allah şunu yap dedi teslim oldu, bunu yap dedi teslim oldu, bunu yapma dedi teslim oldu, yapma dedi, teslim oldu. şunu yapma dedi teslim oldu. Niye? Adı Müslüman çünkü. Huve sennâkumul muslimin diyor Allah. Allah sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. İbrahim, İsmail, Yakup, İshak... Onların yollar güzellikle tabi olan hepsi... Ama hepsi... Allah'a hakkıyla teslim olan insanlardı. Gene Allah... Yunus Suresi 106. ayette... فَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا Sana fayda veremeyecekleri dua etme... وَلَا يَدُرُّكَ Zarar vereceklere de dua etme... فَإِنْ faalte Eğer böyle yaparsan, فَإِنَّكَ اِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ O gün zalimlerden olursun. Ne demek zalimlerden olursun? Günahkar mı? Yok. Burada müşriklerden olursun. Neden? اِنَّ şirke zulmun عَظِيمٌ Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Zulmü yapan zalimdir. O yüzden Allah diyor, zalimlerden olursun. Yani şirk işlediğin takdirde, bu şirk işlediğin takdirde فَإِنْ faalte Yaptığın zaman اِنَّكَ مِ sen de müşriklerdensin diyor. Peygamberi tehdit ediyor Allah. Biz ki daha evliyiz Allah bizi o şirklerden muhafaza eylesin. Evet. Gene Kur'an'da böyle ayet çok. Yani bu meseleyi anlatan tek tek oku, okumakla mesele bayağı uzar. Mesela birkaç ayet numarasını veriyorum. Araf 55. Ayet. En'am suresi 41 ve 40. ayetler. Gene Cin suresi 18. ayet mesela çok içinde faydaların, çok içinde hikmetlerin olduğu bir ayet. Allah diyor ki وَاَنَّ الْمَسَاجِ دَلِلَّ Şüphesiz mescitler Allah'ındır. فَلَا تَدْعُوْمَ اللّٰهِ اَحَدَى Orada ondan başkasına dua etmeyin diyor mesela. Çünkü müşrikler bunu yapıyordular. Mekke, Kabe Allah'ın evidir. Allah'ın bina etmeyi peygamberlerin emrettiği yeridir. Ama orada müşrikler ne yapıyordular peygamberden önce aleyhissalatü vesselam? Allah'tan başkasına dua ediyorlardı. Gene Rad Suresi 14. ayet لَهُ دَعْوَةُ hak Hak dua Allah'ındır. Vallerine ya da onemin donihiler isteci bu ne lehum bir şeyin. O Allah'tan başka dua ettikleri onlar hiçbir cevap veremezler, hiçbir icabette bulunamazlar. İlla ki belki tıkcıhi ilelmi. Ancak şunun gibidir onların duası. Bir tanesi suyu açmış, su çeşmeyi açmış, elini açmış o sırada. Ne yapıyor? Liablou kafir <gülüyor> fu wa mahua biberleyhi. Ağzını böyle koymuş, bekliyor, gelsin diye çağırıyor suyu suyun gelmeye gücü yok ki. Allah yani misaller veriyor. Kafirlerin ahmaklığını, kafirlerin akılsızlığını Allah ortaya koyuyor. Allah dalga geçiyor kafirlerle. Diyor ya, "Ve mesarru ve mesarallah ve Allahu Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranın haylisidir. Allah tuzak mı kurar insana? Evet, Allah şirkte bırakmakla, küfürde bırakıp hidayet elbine vermekle zaten en büyük tuzağını kurmuştur kula. Efe eminu mekrallah diyor o yüzden. Allah'ın tuzağından emin mi oldular? insanlar Yaptıkları kötülüklerden dolayı Allah'ın onları saptırmamasından emin mi oldular? Manası budur. Emin mi olduk bir şeyleri öğrenmekle, kabul etmekle? Bir şeylere inanmakla, itikat etmekle? Yok, yarın ne olacağını Allah Azze ve Celle biliyor. Yarın Allah bize tuzak kurar mı? sürekli Müslümanın bundan korkması lazım o yüzden Allah o kafirlerin akılsızlığını ortaya koymak için bu örneği veriyor, çeşmeyi açmış ağzını götürmüyor, çağırıyor suyu gelsin diye o yüzden o Allah'tan başka yardım diledikleri de ne yapamaz onlara diyor hiçbir fayda veremez ve Allah diyor ki وَمَا du'a الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي kafirlerin doğası sapıklıktan başka bir şey değildir kafirler dua ediyorlarmış, onu görüyoruz yani. yani birilerinin anladığı gibi ateş bir kafir topluluğu yok sadece Birileri, çünkü öyle bir kafir algılayışı var. Yani kafir öyle onların anladığı gibi bir şey değil. Bir adam gecesini gündüzünü ibadetle geçirebilir. Nice ihlaslı müşrikler vardır. Geceleri sabahlara kadar alınları secdede kalmıştır. Gözyaşı dökmüştür ama gideceği yer cehennemdir yani. Niye? Allah'a Azze ve Celle'yi ilim üzere bilmemiştir. Allah şehidallahu ennehu la ilahe illa. Allah şehadet etti ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlla sadece o vardır. Ve melekler buna şahitlik ettiler ve ulul ilmi kıyaman bil adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de şahit ettiler. Yani ancak ilimle insan Allah'ın varlığına birliğine şahit edebilir. İlla bil hakki ve hum ya'lemun illa men şehide Her kim ki hakka bilerek şahit ederse diyor Allah ayette. Yani ilimle bunu yaparsa. Çünkü cehaletle insan Allah'ı bileyemez. Cehaletle insan Allah'ın birliğinin farkına varamaz. Allah o yüzden peygamberler gönderdi. Allah gökten kitap indirdi, alın öğrenin derdi. O peygamberler öğrettiler insanlara bunu. İnsan öğreneceği birine her zaman muhtaçtır. O yüzden ilim ehli vardır, onları öğretirler. Onlara öğreten de Allah'tır. Onları öğreten dolaylı vesile var, bir silsile var. Allah Cebrail'e verdi, Cebrail peygambere verdi. Cebrail peygamberin hocasıdır aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü Vesselam sahabenin hocasıdır. Sahabe tabi'in hocasıdır. Tabi'in etbab tabi'in hocasıdır. Onlar onların hocalardır. Onlar onların hocalardır. Ta ki bu asra kadar bu dini getirdiler. Niye? İlim Allah'a birlemek ancak bu yolla öğrenilebilir, talim edilebilirdi. Evet. İbnü i rahimullah diyor ki dua ibadetin gereğidir diyor. Bunun çeşitlilikleri vardır tabi. Hani duanın çeşitliliği vardır. Örnek veriyorum abinin güç getireceği bir şey için benim ondan yardım için onu çağırma bu tabi ayetin kapsamında olan şirk boyutuna ne yapmaz girmez. Yani aklı başında herkes bunu bileceği için ben tafsilatına inmiyorum. Alimler kitaplarında onu da yazmışlar. Yani müşrikler akılsız olduğu için onu da ayıramayabilir. Böyle bir hücret getirebilirler ki getiriyorlar yani. Biz bugün mesela sofi müşriklere bu temihide anlattığımız zaman ne yapıyor adamlar hemen? Ya işte sende bir yardım istiyorsun birinden müşrik mi oldun diyorlar hemen. Yani çünkü kafaları basmadığı ki şeytan hemen farklı yerlerden vesveselerle onun ayaklarını onların ayaklarını kaydırmaya çalışıyor. Ve İbnü Teymiyye olan buradaki sözleri şimdi çok önemli. Şu paragrafı çok önemli. Hani bazı kendini İbnü Teymiye nispet eden ama müşrikleri Müslüman hükmü veren, müşriklerle oturan kalkan yiyip için insanlar var. Biz İbnü Teymiye okuyoruz diyorlar temiye i teymiye Rahimullah diyor ki فَاِذَا كَانَ عَلَى أَحْدٍ نَبِي صَالْسَمْ مِنْ مَنْ اِنْ تَسَبَ اِلَى الْإِسْلًا. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde diyor kendin, Nebi sallallahu aleyhi ve döneminde kendini İslam'a nispet eden Mekkeli müşrikler Hangi İslam'a nispet ediyordular onlar? İbrahim'in getirdiği İslam'a kendilerini nispet ediyordular. Ve Peygamber'in dinine nispet eden bir tayfa var, vardı. Onlar ne yaptılar? Manaq minhum ma ibadatihi'l azima büyük ibadetlerine rağmen bu dinden çıktılar kim? Hariciler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Onlar okum yaydan çıktığı gibi bu dinden çıkarlar diyor. Çok fazla ibadetlerine rağmen hariciler dinden çıkmışlardı racih görüşe göre. Oradaki ihtilaf başkadır. Dersin konusu olmadığı için şimdi bir kenara bırakıyorum ben. iyi bil ki enel muntasibi ila'l islam ve sünne kendisini İslam'a ve sünnete nisbet eden Fi hadhihi'l azman, bu zamanlarda diyor. Hangi asır İbn Temim'i yaşadı asır? 7. asrın sonu, 8. asrın başı. Hicri 700 ve 800. Fi hadhihi'l azman, kat yamlaq <gülüyor> eydan min'el İslam li'esbabin. Birçok sebepten dolayı bu insanlar da kendilerini İslam'a ve sünnete nispet eden bu insanlar da İslam'dan çıkmıştırlar diyor. Minha o sebeplerden biri el-ğuluv fi babil meşayih. Bazı şeyhler hakkında aşırı gitmeleri Böyle hulufi Ali ibn Ebi Talip ya da Ali bin Ebi Talib hakkında aşırı gitmeleri Şiiaların bugün yaptıklarına gibi. Ya yani Şian halkı bugün böyle yani birileri şey yapıyor. Yok işte avamı cahil a, alimi cahili aynı değil. Alimlere böyle diyor. Onlar hikaye. Kimse bize hikaye okumaz. İran'da e, CNN Türk'ün ya International'ın yayınında bir tane şey var. Belgesel var. Şiialık nedir diye bir belgesel yayınlamışlar. İran'a gitmişler Sokakta halka mikrofon uzatıyorlar. Kadın birine mikrofon uzat, uzatıyor diyor ki ben diyor başım sıkıştığında Hüseyinden yardım isterim diyor. Bir gün diyor param yoktu Hüseyine dua ettim diyor bir baktım çekmecemde şu kadar para geldi diyor. Şu çekmecemden şu kadar para çıktı gene bir sıkıntım olsa gene Hüseyinden isterim diyor. Ya yani bu sokaktan geçen bir halka mikrofon uzattılar saniye. İşte bunlar için İbnü Teymi o dönemde bunlar için söylüyor Ali İbnü Ebü Talip hakkında aşırı gidenler yani Rabbizilerin küfre düşmüş olan kısmı. Beli hulufil mesih ya da mesih, İsa mesih hakkında aşırı gitmeleri o Allah'ın oğludur. Hristiyanların dediği gibi. Fekullü men gala fi nebi her kim bir nebi hakkında aşırı giderse evracülün salih salih bir adam hakkında aşırı giderse ve ceale fihi nev'en minel uluhiyye uluhiyetten bir vasfı da ona verir ise o kişi mislen yakul mesela şöyle derse ya yedi fulani unsurni ey seyyidim bana yardım et ev ağzini bu sıkıntımı gider ev rızukni ben rızıklandır ev anefi hasbik ve nehvi hadil akval buna benzer şirk olan sözler fe kullu şirkun ve dalalun yustatar sahibahu işte bunların hepsi şirktir dalalettir sahibi tövbeye çağırırlar şimdi istitabe Kişiye küfür hükmü verildikten sonra gündeme gelen fıkıhta bir meseledir. Ve istisabe dediğimiz şey kişiyi tövbeye çağırmak cumhur ulemaya göre vacip değildir. Sadece asli kafire vaciptir. Tövbeye çağırmak yani bir adam mesela şirk işledi. O adamı direkt öldürmek mi tövbeye mi çağırmak hanifilere ve şevkaniye göre vaciptir. Diğer ulemaya göre müstehaptır. Yani yapılırsa güzeldir ama yapıl, yapılmasa da bir beis yoktur yani. Adama hükmü hemen tereddüt etsen de yerindedir. Ve burada şeyhin şu sözü önemli. Ne dedi? Bu gibi fiillerin sahipleri tövbeye çağrılırlar. Yani küfür hükmü verdi önce onlara. Çünkü bunlar muayyendedir. İstitabi meselesi muayyen kişilerdedir. İstitabi kişi kafir hükmü verildikten sonra uygulanır. Ondan önce kafir hükmü verilmeden kimse tövbeye çağrılmaz anlaşıldı inşallah. Fe intabe ve illa kutile eğer tövbe ederse bırakılır tövbe etmezse öldürülür. Fe inna Allahu subhanahu ve taala inna ma arsala rusul. Şimdi burası güzel imnetemi devam ediyor. Niye? İnne me çünkü şundan ersalallahu rusul. Allah resuller gönderdi. Ve ve ve enzelel kutub. Allah kitaplar indirdi. Allah'ın hücceti budur. Allah'ın hücceti bununla kullara daim olmuştur. Resuller göndermek kitaplar indirmekle beraber. Li yubaddu vahdehu la şerike Ta ki ne olsun Allah'a tevhit üzere ibadet edilsin diye Allah kitaplar indirdi, resuller gönderdi. Ve la ilahun başka bir ilahna ahar başka bir ilaha dua edilmesin diye Allah bunları gönderdi. Velledine yed'unem Allah'i ilehate unkhra Allah'tan başka ilahlara dua edenlerse mislül mesih ve'l melek Mesela me me meleklere, putlara, Mesih'e, "Lem <gülüyor> yekunu yu'tekidun enha tahlukul halaik." Bak burası da çok önemli. O onlara Allah'tan başka ibadet ettikleri var ya, bu müşriklerin hiçbiri itikat etmez ki bunlar yaratırlar. Yani demezler, insanlar Lat, Uzza, Menat'a müşrikler ibadet ediyormuş dinince ne zannediyorlar? Lat, Uzza, Menat Allah gibi yaratır, rızık verir, haşa. Yani müşrikler bunu söylediği için kafir olduları zannediyor. İbn-i Teymih diyor ki bu Mesih hakkında aşırı giden, salihler hakkında aşırı giden hiçbiri demez ki bunlar da Allah gibi yaratıyor. Bunlar da Allah gibi rızık veriyor. Hiçbiri demez diyor. Bunlar nebat bitirir demezler. وَاِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ Ama bununla beraber ibadet ederler onlara. اَوْ يَعْبُدُونَ قُبُورَهُمْ Ya da kabirlerine. اَوْ يَعْبُدُونَ سُوَرَهُمْ Ya da şekillerine ibadet ederler. Ve derler ki Zümer suresi 3. ayette مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ Biz onlara ibadet etmiyoruz ancak bizi Allah yaklaştırsınlar istiyoruz. Bak ibadeti reddediyorlar. E biz bugün adama deyince sen oy kullandın, teşrihi, uluhiyeti Allah'tan aldın, beşere verdin diyecek adam diyor mu ben ona ibadet ettim. Kim kabul eder bunu? Öyle mi? O zamanki müşrikler de bunu kabul etmiyordu. Uluhiyeti verdiklerini. Yani adamın neyi kastettiği, neyi irade ettiği, neyi düşündüğün bizim için önem yok. Allah o fiile ne dedi? Allah o fiili nasıl isimlendirdi? İbadet dediyse sen istesen istemesen de onu yer Allah'tan başkasına sarf ettiysen ona ibadet etmişsin demektir. Ne benim anlamamla ne seninle ne başkasının anlar. Bu Allah azze ve celle'nin bize öğrettiği anlayıştır. Gene Allah Yunus suresi 18. ayette ve yekuluna haule isufaauna inna lllah ve diyorlardı ki bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlardı. Yani bize şefaat edecekler. E bugün öyle ahmaklar yok mu? Adam zannediyor ki şeyhı müritlerini kibrit kutusunda cennete sokacak cebinde. E buna itikat eden adamlarla konuştuğum için anlatıyor. Duyduğumla değil. E adam zannediyor ki şeyhı tırnağından bütün müritlerini görüyor. Yok mu? Var bir dünya insan yok şeyh kabirde gelecekmiş, münkerler nekire diyecekmiş işte bu benim cemaatime. Filistin'de bir tane belam var. Adam Sofi, Arapça bir video izlemiştim. Adamın adı Ebun Ebu Nur diye biri. Diyor ki bizim cemaatin kadınları cennete girecek diyor. Aynen böyle anlatıyor videoda. Hatta bir kısa anlatıyor. Diyor ki iki kadın geldiler cennetin kapısına diyor. Salon da dolu binlerce kişi var dinliyorlar. Bizim diyor cemaatin iki kadın cenneti kapısına gelecek diyecek ki melekler durun nereye gidiyorsunuz? Onlar da diyecek gidiyor, biz Ebu cemaatindeniz, o zaman geçin diyecekler diyor. Ve buna inanıyorlar insanlar peşinde binlerce insan bunlara ittiba etmişler. Bu toplumlar hiçbir zaman İslam'a girmediler ki İslam'dan çıksınlar. Bunlar hiçbir zaman Müslüman olmadılar ki bunlar hakkında tekfir engelleri yürütülür mü yürütülmez mi ona oturalım konuşalım. Bunlar ne zaman peygamberin getirdiği İslam'a girdiler ve ne zaman ondan çıkıp mürtet oldular ki? Bunlar asli kafirler. Bunlar aslı müşrik olan çünkü anneleri babaları bunları şirk üzere terbiye etti. Bizi terbiye ettiğin gibi. Benim babamın beni şirk üzere terbiye etmesi gibi. Ben aslı bir kafir edeyim. Allah bana İslam'a rızıklandırdı. Ben Müslüman oldum. İslam'ın terbiyesine girdik. Ondan sonra aslı kafir olmaktan kurtulduk. Yani toplumda asıl ney? Şirk, asıl küfür. Aslı kafir olmak terimi de budur zaten. Kafir anne babadan doğan çocuğun küfür üzere terbiye görmesidir. Ortada bir topluluk vardır. İslam topluluğu onların çocukları doğar. Onlar İslam üzere eğitim görürler. Bunlar aslı Müslüman olan insanlardır. Aslı İslam olan insanlardır. Bunlardan biri küfür işlerse mürtet olur. Ama bir de ikinci bir topluluk vardır ki annesi babası kafirdir. Onları küfür üzere terbiye etmiştir. Onları şirk öğretmiştir. Onlar asli kafirlerdir. Onlar başka bir küfür işlemekle mürtet olmazlar. Çünkü hiç İslam'a girmediler bunlar. Bunlar aslında da kafir idiler. Bunlar İbn Teymi'nin sözleriydi. O döneme ait ve gene İbn Teymi diyor ki bence ale beyne huve beyne Her kim diyor Allah'ın arasında vasılar edinir, onlara tevekkül eder, onlara dua eder, onlardan isterse icma ile kafirdir. Yani ortada bir icma söz konusu. Gene e, sahib Furu bu bir kitap. Mezheb, bunlar mezheplerin fıkıh kitapları. El Furu, Sahib, El -insaf. Bunlar dört mezhepten alimlerin telif ettikleri fıkıh kitapları. Ve fıkıh kitaplarında her zaman şey olur. Hük, mürtedin hükmü babı olur. Orada bu tekfir meseleleri Müslüman, müşrik kimdir, mürted kimdir bunlar yazılır. Orada hepsi bu fiillerin Ölülere dua etmeni, onlardan yardım dilemeni vesaire icma ile küfür olduğunu ve bunları işleyenlerin kafir olduğundan ne yapmışlar? Bahsetmişler. İbnül Kayyum da bu şirkten bahsederken diyor ki dünyadaki şirkin aslı bu şirktir. İlk Nuh'ta başlayan, Nuh'un kavminde ortaya çıkan bu şirktir. Ve bu insanların hepsi ne dedi? Az önce de söylediğimiz gibi Allah Azze ve Celle ortak koşanlardır. Bu meselede en katı söz kime ait? Hanifiler'e ait. Hani bu topluluk Hanifi köy bir taasubun içerisindeler. Ama en ağır konuşan Hanifiler. Hanifi alimlerinin yazdığı yani verdiği fetvaların toparlandığı üç ciltlik bir kitap var. Sofilen hepsi kafirdir diye icma naklediyorlar. Onlardan bir iki tanesini de inşallah sözlerini burada okuyayım hani atıyor kafasından söyle demesin dersi dinleyen başka bizi tanımayanlar. Evet. Muhammed İbn Abdülhadi, bu as-Sukkari'ye e, yazmış o dönemde Suki peygamberle istiva yapmanın caiz olduğuna inanan biri. Ve meşhurlardan bir tanesi, tasnifleri falan var, kitaplar var. Şafii olduğunu söylüyor. Şafii'lerin tanınan isimlerinden. Ve Suki hakkında diyor ki Suki'nin bu söylediği söz diyor. Fedaü'l mubalaga fi hada'tazim mubalagatan fi'ş-şirk. Şirktir diyor bu. Aşırı gitmektir peygamber hakkında. Vansilahu min cümletid-din. Dinden çıkmaktır. Kulasa özü budur diyor mesela. Gene Hanifî'denin kitabı var. Kitabı var bir tane. Fetaval Bezzerî Bezazî diye meşhur fetvalarının toplandığı bir kitap var. Kâle uleme une Alimlerimiz dedi ki diyor Hanifler. Ben kim kimdir arwahul meşayih hadiratun ta'lem eee şeyhlerin ruhları hazırdır. İşte gelir yardıma keramet vermiştir Allah onlara. Şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Yukefer bu adam tekfir edilir diye diyor, icma etmiştir. Hanifiler icma naklediyorlar. Cenânullahil Hanefi, o da Hanifilerin başka bir büyüğü. Onun da kitabı var. Diyor ki Kitabın adı Ervedu Alemenitta annelil hayat ba'da her kim iddadaysa evliya'ların ölümünden sonra şeyler hakkında tasarrufları vardır insanların işleri hakkında bu bu söze reddiye hazırlamış bahsettiğimiz kişi ve orada da bu da diyor ki her kim söylerse Allah evliya'ya keramet vermiştir bazı şeylerde tasarruf eder bu adam icma ile kafirdir bunun delaletinde şüphe olunmaz Aynı şekilde şunu getiriyor diyor. Hadiste Allah de Allah Resulü diyor ya, "İza mâte ibnu âdem inqat'a öldüğünde ameli kesilir üç şey hariç. Sadaka-i cariye, hayırlı bir evlat veya arkada bıraktığı hayırlı bir ilim. Bu üçünün dışında ameli kesilir. Reddi olarak getiriyor. Yani ölü nasıl kalsın size yardım etsin, nasıl gelsin sıkıntınızı gidersin, nasıl sizin duanızı icabet etsin. Yani bu meselede birçok şey var. Tabi bizim itikadımızda keramet anlayışı var. Bunu söylemekle beraber kerameti inkar etmiyoruz. Meryem aleyhisselama yazın kış kışın yaz meyvelerinin gelmesi gibi. Meryem aleyhisselam peygamber midir? Yok. Kadından peygamber olmaz racih görüşe göre. Yani bazı şaz görüşler Meryem'in Firavun hanımın şey Meryem aleyhisselamın sonra bir, bir saliha kadın daha Firavun hanımının falan nebi olduğundan falan bahsediyorlar. Ama nebi değiller. Ya kadından nebi olmaz. Çünkü nebi ile resul arasında fark var, değil mi? Nebi tebliğ şeyi yoktur. Sadece Allah ona vahyeder bazı şeyleri. Tebliğ görevi hani onun şeriatı yoktur. Gene tebliğ görevi vardır her insan her müslüman olduğu gibi ama ona verilen bir şeriat yoktur. Önceki peygamberi tasdik eden sadece Allah'tan vahiy alıyordu. Resul ise kendisine yeni bir şeriat verilmiştir. Aynı zamanda vahiy alıyordu. Ve ümmetin cumhuruna göre kadından peygamber olmaz. Öyleyse Meryem aleyhisselam ne? Bir salihah, bir veli. Allah'ın velilerinden bir veli. O veliye Allah yazın kış, kışın yaz meyvesi sunuyordu. Bunu gönderiyordu. Hatta şey yanına girdiğinde, Zekeriya aleyhisselam ne diyordu? Nereden bunlar ya Meryem? Diyordu, Rabbimin katındandır. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır diyor. Yani ondan da rızka bakış açısına böyle bir ...dikkatlice gözlerimizi dikmemiz lazım. Sonra sahabenin hayatında mesela... ...keramete dair çok nakiller var. Bir tane sahabeyi müşrikler şehit ediyorlar. Allah o sırada şey gönderiyor. Arıları gönderiyor. Bedenine dokunamıyorlar. Çünkü o sahabe yemin etmiş. Allah onun yeminini şey yapmıyor. Boşa çıkarmıyor. Sonra bir tane sahabe var. Ne zaman savaş şiddetlense onu çağırıyorlar. Adını ben şimdi unuttum. Bu hadis kitaplarında kaynaklarda var. Diyorlar bir Allah adına kasamet de Allah bize yardımını göndersin. O da diyor ki vallahi biz bu savaşı Allah'ın izniyle kazanacağız. Sonra zafer geliyor. Yani bunlar onların Allah katındaki faziletinden Allah'ın onlara verdiği kerametler bunlar. Daha sonra bir sahabenin eşek Ya Rabbi vallahi sen bu eşeği dirilteceksin ben de malımı Medine'ye götüreceğim diyor. Sonra eşeği Allah diriltiyor ölen eşeği. Malını yüklüyor sahabe üzerine Medine'ye varıyor. Sonra malını indirdikten sonra eşek ölüyor mesela. Bunların hepsi sahih kaynaklarda Buhari Müslim'in rivayet ettiği yani, Biz kerametleri inkar etmiyoruz. Biz Allah'ın velilerini inkar etmiyoruz. Yalnız velilere ibadeti inkar ediyoruz. Sadece yaptığımız şey budur. Evet bu bapta getirdiği başka bir ayet de Yunus suresi 106 107 onu da az önce okumuştuk. Diğer bir ayet Ankebut suresi 17. ayet. İnne ma ta'budun Onlar Allah'tan başka putlara ibadet ediyorlar. Va takluquna ifken Allah'a bir İftirada bulunuyorlar. İnnerlerine tebodu ve min do'n La yemliku ne la O Allah'tan başka ibadet ettiklerini size bir rızık vermeye malik değildirler. Ki onlar kendi rızıklarına bile malik değiller. Kalktılar size rızık versinler. La sabtahu endallahi rızka. Rızka Allah katından dileyin ve abudu hu ve şkuru Allah'a ibadet edin, Allah'a şükredin. İleyi turcaun. Ona döneceksiniz. Allah çünkü burada rızıktan bahsetti. rızık talep etmekten. Yani bakın oradaki temel illet var ya Allah'a imandır ya. Yani. Allah diyor eğer iman edip sakınsalardı gökten bereket kapılarını gökten ve yerden onlara açardık diyor. O iman etmeyen belde için Allah Kur'an'da böyle söylüyor. Eğer onlar iman edip Allah'tan korkup sakınsalardı yerden ve gökten onlara rızık kapılarını, bereket kapılarını açardık diyor. İnsanlar bugün Açlığın, kıtlığın, zorluğun bazı şeyine kapılıyorsalar, sıkıntılara sana sebebi Allah'a karşı yaptıkları nankörlük, Allah'a karşı yaptıkları ihanettir. Yani hiçbir hiçbir topluluk yoktur ki Allah'ın hüküm sıfatını inkar etmiş, Allah'ın hükmünü inkar etmiş ve Allah o topluma musibet vermemiş. Bu topluluklar gibi, yeryüzünde yaşayan bugünkü halklar gibi. Ki İbni Ömer'den gelen bir hadis var, beş şey zuhur ettiği zaman artık kıyamet yakındır demek. Kıyamet kopacak demektir. Biri de hükmün kaldırılması ve o zaman Allah diyor o kavmi birbirine düşman eder. Birbirlerini öldürür, birbirlerini kuruturlar. Allah onlara hastalıklar gönderir. Hiç daha önce duyulmamış, hiç işitilmemiş, çaresi olmayan amansız hastalıklar o hastalıklardan insanlar ölürler. Sebebi nedir? Allah'a kulluktan güçse ölmek. Sebebi nedir? Allah'a ibadeti terk etmek. Biraz geç oldu inşallah. Bu haftalık burada bırakalım. Haftaya devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ver Üstünün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahire davanenel hamle lillahi rabbil alemin subhanekallâhumme ve bihamdik eşadu en la ilaha illan te estağfurika ve tümilek